Allah'a, aptolana her şey musahkardır. Olmayana her şey düşmandır. Her şey ona düşman. Yani Allah'a kul olursan her şey sana hizmet edecek. Olmazsan her şey senin düşmanın olacak. Kendin bile kendine düşman diyor. Adam gidiyor kahvede kağıt dönüyor Gözleri ona düşman. Günah üretiyor. Almış dört tane kağıt eline kaçıncı papa onu düşün Öteki de düşünür. Ben kabire girince Münker ve nekir gelecek. Men Rabbüke. Rabbin kim? Allah. Adam hayatta iş Rab dememiş. Çek senet arsa araba döviz para. Çek senet arsa araba döviz para. Eşini bu adamın antrenmanı yok. Melek men ke, Rabbin kim? Para der bu adam. Niye başka bir şey dememiş ki? Veya gol der maça gidiyor. Ama sen şimdi burada elhamdülillahirrabbilalemin ya Rabbi çok şükür Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Rabb diye diye diye artık alışıyorsun. Ben Rabbuk ettim mi Allah diyecek. Meleği bile korkuturum Allah. <gülüyor> tabi canım. Niçin? Antrenman da Adam altı gün antrenman yapıyor. Bir gün maça çıkıyor değil mi? Antrenmanız hiçbir şey olmaz. Bizim de bu antrenmanımız inşallah.